1986 numaralı konu, Meden şehrinin fethinde Dicle'nin Müslümanlara musahar kılınması, Saad bin Ebi Vakkas, Behuresir şehrine vardığında, Dicle'nin öbür tarafındaki şehre geçmek için kayık aradı, fakat Farslar kayıkları götürdükleri için bulamadı, Safer ayını Behuresir şehrinde geçirmek zorunda kaldı, nehri geçmek için çare arıyordu, bu esnada Farslardan birkaç kişi gelerek nehrin geçiş yerini göstermek istediler, fakat Sad onlara güvenemedi. Bir gece Müslüman süvarilerinin atlarıyla nehri geçerek büyük ganimetlerle döndüklerini rüyasında gördü. Bundan cesaret alarak atlarla nehri geçmeye karar verdi. Askerleri toplayıp Allah'a hamdu sena ettikten sonra, düşman, bu nehir sayesinde kendini koruyor. Çünkü siz nehri geçip onlara yetişemezsiniz, onlar ise istedikleri zaman kayıklarla nehri geçip size baskın yapabilirler, arkanızdaysa size baskın yapacak bir düşman yoktur, bu durumda ben, nehri atlarla geçmeyi düşünüyorum, sizin fikriniz nedir, dedi, ordunun tamamı, Allah yardımcımız olsun, biz de sana katılıyoruz, dediler. Bunun üzerine Saad bin Ebi Vakkas ordunun kıyıya çıkmasına Farsların engel olmaması için bir birliğin karşıya geçerek nöbet beklemeleri gerekir dedi. Asım bin Am ile 600 kişi bu görevi üstlendiler. Saad onların başına Asım'ı kumandan tayin etti. Asım ve arkadaşları nehrin kıyısına varınca Asım onları iki kısma ayırdı. Atların daha iyi yüzmeleri için bir kısmını erkek, bir kısmını da dişi atlara bindirdi. Böylece nehre daldılar. Sa'd bin Ebi Vakkas, onların nehni geçtiğini görünce, orduya, Allah'tan yardım diler ve ona dayanırız, Allah bize yeter ve o ne güzel bir vekildir, bütün güç ve kudret yüce ve büyük olan Allah'ındır, deyip nehre giriniz, emrini verdi, süvariler ikişer ikişer nehre dalmaya başladı, nehir, simsiyah olmuş köpük saçıyordu, süvariler nehirde yüzerlerken, karada giderken birbirleriyle konuştukları gibi nehirde de konuşuyorlardı, Farslar hiçbir şeyden haberleri yokken aniden İslam ordusuyla karşılaşınca, korkularından şehri bırakıp kaçmak zorunda kaldılar, İslam ordusu hicretin 16. senesinin safer ayında medayına girdiler ve İran şahlığının Şirvey zamanından beri biriktirdiği milyarları aşan büyük serveti ele geçirdiler.